Mehveş Evin ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji programından herkese günaydınlar, merhabalar. Evet, e, mevsimlerin alt üst olduğu e, günlerden geçiyoruz. Artık küresel iklim değişikliği günlük hayatımızın bir parçası haline geldi maalesef. Ardarda arda, özellikle son bir ay içinde hatta birkaç hafta içerisinde dünyanın pek çok noktasından çok acı haberler aldık Başta komşumuz Yunanistan'da olmak üzere Çok geniş çaplı bir yangın felaketi yaşandı Şu ana kadar gelen bilgilere göre 81 can aldı bu yangınlar Hala da çıkış nedeni henüz netleşmiş. netleşmemiş olsa da Greenpeace Yunanistan'ın yaptığı açıklamalara göre Eldeki verilerle şu ana kadar tabii ki etkisini giderek arttırmış olan kuraklık, güçlü rüzgar ve aşırı sıcaklardan kaynaklanan sebeplerle bu yangının çıktığını söylemek mümkün ama herhalde şu aşamada araştırmalarda devam ediyor çıkış nedeniyle ilgili olarak. Ee, Yunanistan'ın yanı sıra e, Vietnam'da hem bir e, sel baskını, bununla birlikte aşırı yağışlarla e, meydana gelen e, bir heyelan. E, Laos'ta baraj e, çöktü. 19 kişinin e, şu ana kadar cesedine ulaşıldı. Yine e, çok e, yeni bir e, gelişme. Kuzey Kutup Dairesi'nde e, orman yangınları meydana geliyor birkaç haftadır. Sadece İsveç'te 40'tan fazla orman yangını e, çıktı. E, yine Japonya'da aşırı sıcaklardan e, 81 kişinin hayatını kaybettiğini e, biliyoruz. Aynı sebepten Kanada'da sadece 10 gün içinde 54 kişi hayatını kaybetti. Ve bunun gibi aslında irili ufaklı. E, ...pek çok e, küresel iklim değişikliğine dair gelişme yaşanıyor. Şimdi bütün bunları telefon hattımızda bir konuğumuz var. Aslında açık radyo dinleyicilerinin de son derece e, aşina olduğu bir isim. Üstelik bizim e, ekonomi ekoloji programının da eski programcılarından... ...Mahir Ilgaz e, telefon hattımızda 350 350.org'dan. Mahir günaydın. Günaydın. E, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk telefonla da olsa. Evet. Sesini duymak güzel. Evet şimdi böyle ben birkaç örnek vermeye çalıştım. Maalesef çok karamsar, karanlık, acı tecrübelerle dolu ve giderek hızını ve şiddetini arttıran küresel iklim değişikliğinin etkilerini, Gözlemliyoruz. Sen neler söylemek istersin? Belki bu son gelişmelerden başlayarak Genele yaymak istersen, istersen sohbetimize bu şekilde başlayalım. Tamam. Ee, sen zaten bahsettiğim programın başında nerede ne olduğundan kısaca ama ben de bir ufak işte hazırlamıştım. Evet. İlginç şeyler var. Hı hı. Bir, dinleyicilerimize eğer fazla gelmez diye hızlıca geçmeye çalışayım. Senin Elbette. bahsettiğin gibi tabii bize en yakın olanı Yunanistan. Ee, Yunanistan'daki e, yangının e, en önemli özelliklerinden biri e, bizim yakada olsa hiç şaşırtmayacak e, türden bir yangın çünkü benzer bitki örtüsü, benzer evet. aynı iklim e, ve benzer koşullar e, geçerli e, dolayısıyla çok korkutucu idi e, hmm. yürek etici olmasının yanı sıra e, ve işte uzun süreli kulaklık e, üstüne de aşırı sıcakların birleşmesiyle e, Yüzden bir oranın neredeyse bir saatli bomba haline gelmesiyle meydana gelmiş bir yangındı. İşte senin de söylediğin gibi en son 81 kişi yaşamını yitirmişti. Hı hı. E, ama tam olarak da bilinemiyor. E, Yangının tabii yayılma hızı da korkunç. İnsanlar e, kaçamamışlar e, bir kısmı. E, hakikaten... E, Yürekleri dağlayan cinsten bir yangın idi Çok. Şimdi işin bu boyutu böyle ama bu sıcaklık dalgası dediğimiz zaman Diğerlerinden ayıran daha önceki sıcaklık dalgalarından hmm. Ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi bunun küresel olması evet. Yani benzer sıcaklık dalgalarına sık sık bölgesel olarak rastlıyoruz i̇şte Asya'da oluyor, Avrupa'da oluyor, Amerika kıtasında oluyor fakat e, küresel olarak bu kadar aynı anda, aynı her yerde hemen hemen etkili olan e, sıcaklık dalgaları e, çok yok. İşte e, Avrupa'daki sıcaklık dalgası açısından en fazla 1976'ta yaşananla karşılaştırılıyor. Özellikle CETP'nin hmm. etkisi bakımından. E, ama o da Avrupa'ya özel lokal bir e, sıcaklık dalgasıydı. E, işte bugünkü hale baktığımız zaman... E, Bilim insanlarının çoğunun da artık her zaman kullandıkları dikkatli dili bir kenara bırakıp ya bu evet gün değişikliği kaynaklı demelerine sebep olan en büyük görüntü bu. Bir haritayı açtığınız zaman her yerde sıcaklık ortalamanın normalden daha yukarıda olduğunu görüyorsunuz. Evet. Bir örneklerle devam edelim. Mesela Cezayir'de Sahra Çölü'nde bir ölçüm merkezinde geçen hafta 51.3 derece ölçüldü. Bu Afrika kıtasında bugüne kadar ölçülen en yüksek sıcaklık güvenilir olarak. Hı hı. Hindistan'da inç bir haber vardı. Hindistan'da alınan basit önlemlerle ölü sayısı düşsüz deniyor. Yine onlarca kişi ölmüş bu arada. Ee, binler olmadığı zaman e, şanslı e, sayıyoruz kendimizi herhalde. Evet. E, fakat ortada derslik 44 derecelerde e, e, ve e, öyle deniyor ki yüzyıl ortası itibariyle sıcaklıklar özellikle öyle yoğun nüfuslu şehirlerde o, öyle bir hale gelebilir ki insan vücudunun doğal olarak başa çıkabileceği seviyenin ötesine çıkabilir. Yani 6 saatten fazla maruz kalırsanız ölüyorsunuz. Hı hı. E, gidişat bu şu anda e, Japonya'dan sen de bahsettin ama Japonya'da yüze yakın insan öldü Japonya gelişmiş bir devlet bir, e, G7 üyesi hı hı. E, On binlerce insan hastanelik Oldu gibi binden fazla e, Ve e, ülkede doğal afet ilan edildi Evet. Aşırı sıcaklar dolayısıyla Evet ee, Pakistan'da Mayıs ayında, yaz bile değil Mayıs ayında düzenelerce insan öldü. Ee, İsveç'ten sen biraz bahsettin. Ee, İsveç'te 40'tan fazla yangın çıktı. Kuzey Kutup Dairesi'nin içinde çıkanlar e, düzenelercesi bu arada. Evet. Ee, bu arada İsveç e, herhalde tarihinde ender rastlanan türden bir çağrı yapıp uluslararası yardım çağrısı yaptı orman yangınlarına karşı. Ve yine ilginçtir oradaki orman yangınları da e, yine bizim yakalarda bulunuyor. E, Alışık olduğumuza benzer şekilde çok uzun süreli yaşsızlık hemen üstüne aşırı sıcaklar. Dolayısıyla ormanların yanmaya hazır çıra görüntüsü verir hale gelmesinden kaynaklandığı söyleniyor. Hala mücadele ediyorlar bu yangınlarla. Hı hı. Başka bir örnek yine ilginç bir örnek vereyim. Kaliforniya'da yine... Dört derecelere varan sıcaklıklar Los Angeles'te örneğin ve insanlar sıcaklardan korunmak için klimalara hücum ettiler haliyle, toksik olduğu üzere. Hı hı. Fakat bu sefer de ilginç bir şey oldu, elektrik kesintileri yaşanmaya başlandı. Yine gelişmiş ülkelerde az rastlanan e, türden olaylar bunlar. E, evet, e, yani bu öyle bir fasit daire ki hani işte evde klimayı açarım, oturum da diyemiyorsunuz. E, aşırı sıcaklıklar ya geliyor ki e, o klimadan da mahrum bırakabiliyor sizi. Elbette. Veyahut e, o elektriğe Daha fazla ulaşmak için yapacağınız yatırım Sizi daha da kötü bir hale getirebiliyor değişikliği bakımından Durum bu Doğru. Ee, Kanada'dan sen biraz bahsettin Montreal'de, e, Moglar'da yer kalmadığını söylemiş Biriniz program dahilinde e, şeyin Adli tip e, Başkanı Orada Can Brochu Bir açıklama hmm. yaptı ve ilk defa oluyor böyle bir şey e, dedi. Monreal'de e, Monk'ta yer kalmamış. Sadece aşırı sıcaklardan ölenler yüzünden e, şehirde başka yerden İnanılır gibi değil. Onlar evet. Da, evet, insanların evet. desteklerini depolamak zorunda kalmışlar. Sadece karayı da etkilemiyor. Denizlerde çok büyük sıcaklık dalgaları oluyor. Bununla benzer Hı -hı. zamanla. Avustralya'da e, büyük Bercan kayalıkları zaten e, çok yüksek risk altında. Evet. E, ciddi bir bölümü geçen sene ölmüştü zaten sıcaklıklar yüzünden. Benzer bir e, riskle karşı karşıya. E, durum bu. Evet. Karşı karşıya olduğumuz sıcaklık dalgası tüm dünyayı etkiliyor. Ee, bununla ilgili e, senin de daha önce dediğin gibi, e, işte iklim değişikliği bu sefer bağlantı çok net kuruluyor. Tabii ki hala itidalli bir bir kullanmak lazım. İşte iklim değişikliği e, bu olayların sıklığını veya etkisini e, artırıyor diyor bazıları ama baktığımız zaman işte Oxford Üniversitesi'nden Profesör Peter Stott sanayi devriminden bu yana e, olan küres yazılma bir dereceye geçti diyor. Bir dereceye ulaştı diyor. Hı hı. E, e, bu da aşırı sıcak dalgalarının sıklığını artırıyor diyor. Yine e, İngiltere'de e, pardon özür dilerim demin Peter Stott dedim Miles Allen olacaktı deminkisi e, Oxford Üniversitesi'nden evet MET ofisinden, İngiltere Meteoroloji ofisinden Peter Stott, sanayi devriminden bu yana küresel ısınmaların işte, e, artık yaslanamayacak bir hale geldiğini söylüyor. E, tüm dünya etkileniyor. E, Michael Mann, iklim değişikliğini takip edenlerin e, aşina olduğu bir isimdir. Hı hı. E, özellikle iklim değişikliğini reddedenlerin yoğun saldırısı altında kalmıştı birkaç sene önce. Evet. E, Michael Mann yani bugün aşırı sıcak dalgası dediğimiz şeye çok yakında yaz diyeceğiz haberiniz olsun şeklinde bir tweet attı örneğin. Ee, evet e, tüm dünyada durum bu. bu. Evet şimdi tabii aslında hep böyle e, belki münferit olaylardan bahsediyorduk geçmişte ama ilk defa aynı anda dünyanın farklı coğrafyalarından e, ağırlıklı yangın olmak üzere ama tabii yangınla birlikte kuraklık, sel, ee, aşırı sıcak dalgası hepsinin bir arada aynı anda gözlemlendiği yaşandığı bir dönem ben pek hatırlamıyorum son yıllarda açıkçası ilk defa bu kadar farklı ülkelerden seslerin yükseldiği farklı felaket haberlerinin geldiği bu kadar yoğunluk açısından herhalde daha önce böyle bir dönem yaşamadık değil mi? Evet ve hem güney hem kuzey yarım yani hem yangınlar hem kuraklıklar hem seller yani aşırı hava olaylarının eş zamanlı olarak e, hem kış ayları hem yaz aylarını yaşayan e, yarı kürelerde eş zamanlı olarak olması ee, çok sık görülür bir durum değil bununla ilgili işte bir diğer getirilen e, önemli e, işte açıklamalardan bir tanesi jet stream meselesi Avrupa'daki mesela e, dalgalanışından fesinden i̇şte jet stream'in daha kuzeyde e, seyretmesinin de işte yere, o dalga, e, tamam da jet stream'in zaten daha kuzeyde seyretmesinin önemli sebeplerinden bir tanesi de kutup bölgesinde daha olması normalde Hı. Ee, şimdi hal böyleyken artık evet tikkin etkisini yaz hala e, yatsımaya çalışmak biraz e, saçmalık e, oluyor İstersen şeyden de biraz bahsedebilirim veya bilmiyorum ara verecek misiniz ama ee, biraz daha e, küresel ekonomi üzerindeki etkilerinden de bahsedebilirim. Evet evet onu e, bahsedelim o çok önemli yalnız şu e, belki Türkiye ile ilgili de yani dünyanın pek Hı -hı. çok noktasında bunlar olurken e, Türkiye ile ilgili de belki bir e, notu aktarıp e, senin o anlatmak istediğin kısma geçelim. Türkiye'de de zamansız sağanak yağışlar e, görüyoruz son haftalarda meteorolojiden özellikle peş peşe son dakika uyarıları geliyor ama buna rağmen de e, e, Tema Vakfı'nın yaptığı bir çalışma var. 16-23 Temmuz haftası hemen geride bıraktığımız haftada 33 e, kentte 90'dan fazla orman yangını e, gerçekleşmiş. Neredeyse yani gün başına onlarca e, yangının yaşandığı bir süreci, bir haftayı geride bırakmışız. Dolayısıyla yani biz de bu e, yaşananlardan Azade değiliz Türkiye olarak e, bizde de farklı sebeplerle olsa e, da farklı şekillerde olsa da biz de aslında iklim değişikliğini e, bizatihi şu günlerde yaşıyoruz diyebiliriz. Biz iki ucunda yaşıyoruz senin de dediğin gibi hem işte örneğin İstanbul'da yaşayanlar bilecektir e, seller e, haftada bir iki defa artık oluyor. Evet. E, bir diğeri de iki gün önce diye yanlış hatırlamıyorsam hissedilen sıcaklık da 45 dereceye çıktı İstanbul'da. Hı -hı. Ee, yani bir yanda bizde de artık e, sıcaklıklardan hastalık olan belki de yaşamını yitiren insanların sayısından artık e, daha e, açık bir şekilde bahsetmek lazım. Bir önemli bir nokta bununla tüm dünyada Türkiye özelliği aşırı sıcaklıkla ilgili hem sağlık sorunları hem de altyapı sorunları pek de aslında doğru raporlanmıyor. Yani e, kaynağa e, doğru bir şekilde verilmiyor aşırı sıcaklık olarak verilmiyor işte ani ölüm deniliyor başka bir şey deniliyor. E, bu nokta da çok önemli önümüzdeki e, artık yıllarda da daha önemli hale gelecek. Evet öyle görünüyor. Evet, Diğer meseleye geçelim. O boyutu da önemli. O, o konuyla ilgili de senin paylaşmak isteyeceğin önemli veriler vardır mutlaka. Birkaç bilgi paylaşayım. Ondan sonra başka bir mesele daha var. Bundan da bahsetmemiz lazım. Ona geçmek istiyorum. Hı hı. Şimdi Dünya Bankası'nın çok yeni bir çalışması var. Sadece Güney Asya'da 800 milyon insanın hayat standartının düşmesinden bahsediyor. Ki bunun örneklerini görüyoruz. Örneğin Hindistan'da Pakistan'da insanlar artık işlerine gidemiyorlar. Ve bu işlerine gidemeyen insanların çoğu e, düşük gelirli insanlar e, dolayısıyla e, ciddi sorun yaşıyorlar örneğin bir, e, çok çarpıcı bir örnek vardı New York Times gazetesinde çıkmış Tihari e, bir e, 42 elektrik e, elektrikçi bir otoban yapımında otoban genişletme projesinde çalışıyor i̇şte aşırı sıcaklıklar meselesi kendisinde sorulunca işte böyle çenesiyle yaptığı çalıştığı otobanı işaret İşte her yeri ağaçları kesip otoban yapıyoruz ne bekliyordunuz ki ne bir cevap vermiş bana çok çarpıcı geldi şu bakımdan bir insanlar her şeyin farkında ikincisi onun içinde o çaresizliğin içine sıkışmış durumda o insan hayatını sürdürmek için asfaltın dökümünde otomunun yapımında çalışmak zorunda diyor kendini gün değiştirmeyi daha da tetikleyen aktiviteler devletlerin teşvikiyle her yerde maalesef tam gaz devam ediyor bunu Türkiye'de dahil hmm. ee, yine bir rapor buldum ee, kömürle ilgili işte kömür kullanımı Türkiye'de 2000 yılından beri epey Artmış artmaya da devam ediyor o yönde bir irade zaten e, belirtiliyor. Hı hı. E, başka bir noktaya geçmek istiyorum buradan. Tüm bunlar olurken e, şimdi şeyi hatırlayalım. Yani Bu yaşadığımız hava olayları e, bu etkileri iklim değişikliğini sanayi değişikliği öncesi döneme e, ile karşılaştırıldığında bir derece daha fazla sıcaklık e, olurken yaşıyoruz. Ee, şu anda işte dünyadaki e, işte karşılaştırılamayacak ama belki de tek e, Uluslararası iklim Anlaşması olan Paris Anlaşması'na baktığımız zaman oradaki e, devletlerin e, verdiği taahhütleri topladığınız e, işte, sağlamasını yaptığınız zaman ortaya çıkan rakam e, iki derece bile değil üç, üç buçuk derecelerde. E, yani o Paris Anlaşması'nda devletlerin verdiği taahhütleri uygulanırsa mevcut sıcaklıklar e, şu ankinin üstüne şu an ısıttığımız bir derecenin üstüne bir iki iki buçuk derece daha da artacak demek bu e, bu, bu şunun altını çok e, defa çizmek lazım e, tahayyül edilebilir bir şey değil hakikaten değil çünkü bu iklim meselesinde e, bu artışlar e, lineer gitmiyor yani doğrusal gitmiyor hı hı. E, yani bir derecenin üstüne siz bir derece daha eklediğiniz zaman yaşadığınız etkileri ikiye katlamış olmuyorsunuz belki ona belki yirmiye katlamış oluyorsunuz evet çünkü geriye çok ciddi devreye giren geri besleme mekanizmaları var ve onların çoğunu öngöremiyoruz bile bugün. Hal böyleyken şu anda korkunç bir felakete doğru yuvarlanma halindeyiz. Bir ilginç paralel gelişme var. Bununla beraber işte Paris anlaşmasıyla ile zamanlı olarak verilen bir karar vardı. Hükümetler Arası İklim Deşikliği Paneli. Hı hı. Ee, bir buçuk derece hedefi tutturulabilir mi? Üstüne bir rapor hazırlayacaktı. Yani işte evet. iklim değişikliği bir buçuk derecenin altına sınırlandırılabilir mi? Ee, şimdi zaten bu rapor çıkmadan önce e, bunun çok zor olduğu e, birçok bilim insanı tarafından e, söyleniyordu. Neredeyse imkansız yakın olduğu söyleniyordu. Çünkü işte malum bir derece ısıttık vesaire. Hı hı. Fakat e, bugün karbon bütçemize yani yakabileceğimiz fosil yakıt miktarına baktığımız zaman e, yani ortalama senaryolarda 3 ay gibi bir süre kaldığını görüyoruz. Yani iki derece hedefi bile zorlaşmaya e, başladı. başladı. E, dediğim gibi işte e, bu artışta üstel oluyor. E, dolayısıyla e, bunların olmasını zaten tahayyül edemeyiz yaşayacağımız etkileri ama e, düşünmek de istemiyorum. Ben kendi adıma eee burada bir kısa nokta koyayım istersen. <gülüyor> Yo, iyi gidiyordun aslında. Şimdi tabii önümüzde yine e, Polonya'da gerçekleşecek bu sene evet. e, iklim zirvesi. E, aşağı yukarı herhalde bir 5-6 yıl içerisinde Polonya'nın ikinci defa ev sahipliğinde olacak ve evet. e, Avrupa'nın e, kömür konusunda e, en e, sıkıntılı ülkelerinden birisi. Tamamen kömüre bağımlı bir e, enerji e, üretim ve tüketim e, modeli var. Şimdi tabii bu e, bu Paris İklim Anlaşması sonrası kural kitabı çıkacak evet, bu evet, evet. iklim zirvesinde ve hala daha yani tam anlamıyla belki ayak diremek değil ama adımları en azından sıklaştırmamak gibi bir eğilim görüyoruz her ne kadar işte ülkelerin bir takım kararlar aldığını biliyor olsak da siyasetle şirketler arasında bu işin senkronize gidiyor olması lazım yani bir tarafta devletler belki ki, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda e, küresel ısınmanın e, bir derecede işte bir derece artık imkansız ama bir buçuk derecede e, belki o da işte herkesin eş zamanlı bir e, mücadelesiyle katılımıyla e, sınırlandırılması konusunda çalışmalar ancak şirketler aynı e, üretim e, biçimlerine aynı arama faaliyetlerine e, bu fosil yakıtları ve e, tüketmeye devam ettiği sürece e, bu işin e, nasıl e, senkronize bir şekilde devam edeceği de e, kafalarda soru işareti değil mi? Nasıl bir iklim zirvesi gerçekleşebilir bu sene? Polonya'dakinden bahsediyorsak e, oraya pek umut bağlamamak gerektiğini ha. düşünüyorum. Ben kendi adıma. <gülüyor> e, de, yani çünkü kömür lobisinin falan da e, faal olarak e, dahil olduğu söyleniyor. Evet. E, tabii ki şu var yani Paris e, Anlaşması'nın işte kural kitabı e, çok önemli. O kitabı nasıl çıkacağı çok önemli. Çok önemli. E, i̇şte o sürece etki etmek için elimizden gelen her şeyi yapmak durumundayız. Fakat öncesinde yine bir gelişme var. Belki biraz ondan bahsetmek lazım. Hı hı. Şimdi bu e, iklim meselesinde e, bizim yapmamız gereken, e, atmamız gereken adımlar aslında net. ve Atlamayacak şeyler de değil. E, belki insanı biraz da e, bu kadar e, çaresizliğe, rasyonelliğin ölümü hakkında iten de bunlardan bir tanesi. Hı hı. E, fosil yakıtları derhal terk etmemiz gerekiyor. E, alternatiflerimiz mevcut dünyada. Bunların yerel ölçekte demokritik bazlı uygulanmalarıyla e, daha tamaskar bir tabii ki e, yaşam tarzı benziyerek yaşayabiliriz. Eğer yaşamak istiyorsak. Bu. Hı hı. E, i̇kincisi, e, mevcut olan iklim değişikliğine karşı e, uyum sağlamamız gerekiyor. Bir kısım basit adımlar atmamız gerekiyor. Hı -hı. Bu ayrı. Fakat her şeyden önce yakıtları yerin dibinde bırakmamız lazım. Bununla ilgili olarak özellikle ABD'nin Paris anlaşmasından çekilmesini takiben imle kazanan bir süreç var. O da yerel yönetimlerin birine yöne gelmesi ve şehirlerin özellikle şehirler Hı -hı. çünkü biliyorsunuz iklim değişikliğinin büyük bölümünden sorumlu ve iklim değişikliklerinin de en fazla maruz kalan yerlerin başında geliyorlar. Ee, onlar 12-13 Eylül'de Kaliforniya'da, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde e, o Kaliforniya Valisi Jerry Brown'un öncülüğünde bir araya gelip, işte iklim değişikliği konusunda yerel yönetimlerin at atabilecekleri adımları konuşacaklar. E, bu önemli. Fakat ondan önce e, 8 Eylül'de tüm dünyada bir e, tabirci ayaklanma, Rise adıyla geçiyor. Türkçe'de iklim için ses ver Hı -hı. E, olarak geçiyor. Bir iklim için ses verilecek ve irade yani siyasi irade bu konuda e, şehirler bazında özellikle bir irade olduğu e, ve bunun e, bu iradenin e, vücut bulması gerektiğiyle ilişkin bir çağrı yapılacak e, buna tabi herkesin dahil olmasını biz e, bekliyoruz onda evet. kısaca not etmiş olalım e, aslında e, 350 de e, bunun öncülerinden e, biri olarak e, değil mi var e, sivil toplum e, kuruluşları açısından ee, tekrar edebilir misin? Kaçırdım başımı. Ee, yani bu RISE iklim için ses ver hareketinin e, içinde 350 de aktif e, bir rol alıyor değil var, mi? Var. Hı -hı. Biz de evet aktif rol alıyoruz ama e, bu 350'nin hareketi değil. Evet. Veyahut e, bize maal bir şey değil. Bu e, Küresel. Yani, tüm dünyada yaşamın devamını isteyenlerin aslında bir hareketi. Çünkü şunu söylemekte de belki son söz olarak e, ben önem görüyorum. Evet. Hayatlarımız olduğu gibi devam edemeyecek Yani hani gelir seviyeniz ne olursa olsun Bakın bunu altını özellikle çizmek istiyorum Hı -hı. Etmeyecek ee, Sizin çocuklarınız eğer böyle devam ederse Sizler gibi zaten kesinlikle yaşayamayacak ee, Evet Yani bugün iklim değişikliğinin etkilerinden Dünyada kendilerini sınırlayabilecek Olanan sahip hemen hemen Kimse yok bakın e, Multi trilyon dolar milyarderleri e, Yeni Zelanda'da kendilerine Sığınak evler almaya başlamışlar ki e, Yeni Zelanda dünya nüfusunun ne kadarını kaldı? Ben bilemiyorum. E, bunun altını çizmek lazım. Dolayısıyla hala ortada bir B gezegeni yok. E, olsa bile gitmek için e, yöntemimiz yok. E, böyleyken e, bir an önce harekete geçmemiz, kafamızı kumdan çıkartmamız gerektiğini düşünüyorum. E, umarım 8 Eylül bunun için önemli bir başlangıç. Buna için araç olur. Olur, evet. Peki Mahir, çok teşekkür ediyorum. Ee, teşekkür hem yayınımıza katıldığın için hem de verdiğin bilgiler için. Ee, umalım ki evet 8 Eylül e, dünyada herkesin iklim değişikliği açısından silkindiği ve harekete e, geçmesi için önemli bir tarih olarak e, kayıtlara geçsin. E, tekrar teşekkür ediyorum e, sana katıldığın için. E, görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere, iyiyim. Çok mersi. Evet e, bu hafta da ekonomi ekolojinin e, sonuna geldik. E, bir şarkıyla çıkış yapabilir miyiz? Yapabilirmişiz. E, Tom Waits'in Earth Died Screaming ile bu hafta ekonomi ekolojiye veda edelim. Haftaya görüşmek üzere.